Allah azze ve celle güç verecek olursa bana inananların bağlılıkları inanan insanların la ilahe illallah Muhammed er Resulullah diyen insanların bağlılıkları Kur'an'a ve sünnete nasıl olması gerektiği ile ilgili bir ders olacak. Genel itibariyle İslam dininin müntesibi olan bireylerin İslam dininin müntesibi olan bireylerinin her hepsinin muhakkak ki Kur'an ve sünnete bağrılıklarını duymuşsunuzdur. Ve bizzat iyi onlardan da bu sözleri işitmişsinizdir. İbn-i Kayyım olsun. Rahimahullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebim başı şunlardır. Burada telefonun Uçak modunda olmayan arkadaşlar varsa şeyde parazit yapıyor. Abi senin İbni Kayyım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı edebin başı şunlardır diyor. Arkadaşlar İbni Kayyım'ın sesine kulak verin. Sözüne estağfurullah. Sözüne kulak verin. Ne diyor? Tam anlamıyla ona teslim olmak kime? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a karşı edebin diyor başı şunlardır. Bu birincisi. Tam anlamıyla ona teslim olmak 2 onun emrine boyun eğmek. 3 akli denilen batıl hayallerle itiraz etmek sizin akla gidip müşahede edip ya bu aklımıza uymuyor kafamıza mantığımıza uymuyor de deyip Onun haberini red etmek sizin tasdik ve kabul etmek. Bu haberler hakkında şüphe ve aynı zamanda kuşkuya düşmemek. Peygamber mi söyledi? Amenna ve saddakna. Delili Hz. Ebubekir'in Bekir'in Peygamber aleyhissalatü vesselamın miraca çıkma hadisesiyle. Senin arkadaşın miraca çıktığını söylüyor. Sen mi söylüyorsun peygamber mi söylüyor? Vallahi Nebi aleyhissalatü vesselam söyledi. O söylediyse doğru söylemiştir. Şek ve şüphe kuşku olmaksızın Peygamber'in sözüne teslim olmak. O zaman göreceksiniz Allah'ın yardım sizin üzerinize nasıl olacak? Mutlak manada Allah'ın yardımı üzerimize gelecek. Ben bunlar kefirim arkadaşlar. Allah'a yemin olsun. Çünkü Allah'ın vaadi bu. Bir topluluk Allah'a karşı tutumunu değiştirmediği müddetçe Allah onlara ne yapmaz? Nusret yani yardım etmez diyor. Ama Allah'a karşı bağlılığınız, Resulüne karşı itaatiniz, onun istediği gibi ise ummadığınız yerden rızıklandığınızı kendinizle göreceksiniz. Ve desteklendiğinizi göreceksiniz muhakkak. Evet. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Genel itibariyle buraya vurgu yaparken de sizin de rica ediyorum. Burayı iyi bir şekilde yakalamanız. Peygamberin sözünün önüne hiçbir kimsenin sözünün geçmemesi. İbn-i Kayyım Rahim Allah'ın sözü devam ediyor. Peygamberin sözünün önüne zihinlerin, süprüntülerinin önüne geçirmemek. Nasıl ki onu gönderen Allah Subhanahu ve teala ibadet, huşu, zillet, tevbe ve tevekkülde birleniyorsa Resulullah aleyhissalatü vesselamın da hükmü kabul etmede, teslimiyette, boyun eğmede ve itaatte de birlenmesi gerekmektedir. Çünkü la ilahe illallah'ın manası işte burada ihtiva etmektedir kardeşler. Evet, işte bu iki tevhiddir kardeşler. Kulun Allah'ın azabından kurtulması ancak bu ikisiyle mümkündür. Allah dedi, nebi beyan etti ki Allah bildirdi, nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti ki bu iki tevhidde. Birisi Resulü götüren tevhidin birlenmesi, diğeri de Resule uyma tevhididir. Onlardan biri dininin bir nasına muhalefet ettiğinde Onas kendisine ulaşır ulaşmaz muhalefetinden vazgeçerdi. Kim vazgeçerdi? Alimlerin büyükleri, sahabenin büyükleri, etbağının büyükleri işte. Peygamberin sözüne muhalif bir söz duyduğu andan itibaren, yani pe onlar bir söz söylerlerdi ama peygamberin sözü baktılar ki kendi sözleriyle uyuşmuyor. bizim sözümüzü terk ettik. Bizim için asıl olan peygamberin sözüdür dediler. Onları muteber yapan bu. Çok basit, zor bir şey değil. Ama insanlara karşı olan bağlılık, sevgi, muhabbet adeta bir futbol takımını tutarcasına birini tuttuğum vakit neye benzer biliyor musunuz arkadaşlar? Bu neye benzer? Sahabeden birini tutuyorum diğer sahabeler bana lazım değil demeye benzer. Bir alimi tutup bana o alim yeter demek. Hazreti Ömer bana yeter. Ebu Bekir, Osman Ali elin tersiyle geri at ki onların daha büyük, onların dışında başka sahabeler de vardı. Halbuki bu hususta biz söylediğimiz vakit bize de ne derler? Alimlere taan ediyorlar derler. Allah'tan korsunlar. Onlar sadece bir alimle yetinirler, diğer alimler ellerini tersiyle iterler ve bütün alimlerin. Bilgilerinden istifade edilmesini gerektirdiğini söyleyen biz gene ve bize derler ki alimlerden taan ederler. Alimlere taan ederler. Dizinize gözünüze dursun. Allah'tan korkun. Ne kadar yalan ve kötü çirkin bir söz. Subhanallah. Evet. Biz insanlardan itaat ve ibadet ehli insanları muhakkak görmüşüz. Gördük de yani. Lakin hadisle amelde Biraz ihmalkar davrandıklarına da şahit oluyoruz. Olmuyoruz mu? Görüyoruz. Hadisin emrine önem vermiyorlar. Fakat onlar mezheplerine ve kitaplarında yazılı olan şeylere itina gösteriyorlar. Ve hadisleri sanki reddedilmiş bir iş olarak zannediyorlar. Bu düşüncenin kaynağı gerçekten de büyük bir cehalettir kardeşler. Her Müslümana farz olan Kur'an'ı anlamaya çalışıp Resulullah'ın hadislerini araştırarak hükümleri onlardan öğrenmesi gerekmektedir. Zamanımızda yaygın bir fenomen haline gelen sadece bir mezhebe bağlı kalma ve başka bir mezhebe intikal etmenin yasak olması görünsü bir bid'at ve de cehaletten kaynaklanan bir zorlamadan başka bir şey değildir. Alleme Muhammed Salih el Fullani. İkaz kitabında bu ibareyi naklederken ki bu ibareyi aynı zamanda İmam-ı Şafii'de naklediyor. Allah kendisine rahmet etsin. İleride tekrardan buna beyan edeceğim geleceğim. Şu sözü gerçekten çok iyi bir şekilde bilinilmesi gerekmekte. Diyor ki Salih el-Fullani Belli bir müştehidin mezhebine bağlı kalma Belli bir müştehidin mezhebine bağlı kalma o müşte adeta peygamber edinme değil onu Rab edinmektir aslında nitekim Allah subhanehu ve teala şu sözü ne kadar önemlidir onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler olarak kabul ettiler Tövbe suresi 31. ayet-i kerime ve diyor ki arkasında arkasından Hadisin bu doğrultuda ayeti açıkladığını nakletmiştik diyor Pullani. Oysa bir mesele hakkında binbir görüş belirten söylediği bir sözünden hemen vazgeçen sözleri birbirine uymayan müştehide uymadaki hataya düşme ihtimali oldukça güçlüdür. Çünkü birçok alemin sözleri bu konuda görüşlerinin olduğunu biz duyuyoruz, biliyoruz. Geçen haftaki dersimizde beyan ettiğimiz üzere abdest hakkında, gusül hakkında, hatta yeni yeni şeyler diyoruz. Gusül abdestiyle namaz kılınmaz diyenler çıkıverdi. Subhanallah. Devam edelim inşallah. Alimlerin sözleriyle hataya düşmeli ihtimalleri daha güçlüdür, daha çoktur. Hadisleri yanlış anlama korkusu. Neyi doğru, neyi yanlış, bilinmeyen müşteiklerin sözünü anlamak için de geçerlidir aynı zamanda. Kişinin uyduğu müştehit imamın yazdığı fetvalara güvenip ona uyması caiz ise bir alimin bir müştehidin fetvasına uyması onun görüşüne uyması caiz ise Resulullah'ın güvenilir hadis alimlerin toparlayıp Resulullah'ın güvenilir hadis alimleri tarafından toparlanıp yazdıkları hadislere güvenip onlara uymanın caiz olması daha evla değil midir? Evet daha evladır. Nasıl ki uyduğu müştehit imamın bazı sözlerini anlamayınca anlayana soruyorsa olmuyor mu? Vallahi biz bu imamın ne dediğini anlamadık hemen o imamın yazdığı eser hakkında şerh şerh şerh şer. imamların bile eserlerin yüzlerce şerhleri çıkmış bugüne kadar. Ha, sözümüzü tekrardan başa alalım o zaman meseleyi daha iyi anlamamızı sağlayacak vurucu yere gelelim nasıl ki uyduğu müştehit imamın bazı sözlerini anlamayınca anlayana soruyorsa peygamberin hadislerini de anlamayınca ilim ehline ne yaparsın o hadisin mühtevasını sorarsın bugün işte alimlerin sözlerini delil olarak getirip sözlerini özellikle beyan ediyorum alimlerin sözlerini Yok mu? Kerhi, Hanefi uleması, büyük bir alim. Bizim sözümüz diyor Kur'an'la eğer diyor çatışıyorsa, bakın arkadaşlar. Basit sözler söylemiyorum ha. Kerhi Hanefi ulemasının en büyük önde gelen alimlerinden bir tanesidir. Alim bir insandır diyoruz. Bakın özellikle beyan ediyoruz. Cehennem babında bunu söylemiyoruz. Alim bir insandır ve şu sözü çok önemli. Bizim sözümüz Kur'an'a uymuyorsa, Allahu ekber. Ne kadar kötü bir söz aslında. Ya o ayet Nesi olunmuştur? Ya tevil edilmiştir. Yani bizim sözümüz her zaman için bunun sözünün önüne geçer gibi bir söz söylediğini duymaktayız. Subhanaküyarab. Evet. Şeyh Muhammed Hayatü Sindi şöyle der: Her Müslümanın Kur'an ve hadislerin anlamlarını öğrenmeye manalarını anlamaya, araştırmaya, onlardan hüküm çıkarmaya gayret göstermesi gerekir. Yemeye gelince en güzel yemeği nasıl yapılacağını, işe gelince en güzel işin nasıl çıkarılacağını, bir pazarcıya gelince nasıl bir sergiyle manını ortaya koyacağını, ahiret hayatına gelince araştırmaya, anlamaya, cehdetmeye gayret etmeye geri duramayız. Bu çünkü ilim herkese farz. Talip olduğunuz şey parayla, metanetle, maddeyle alınacak bir şey değil. Allah cennetler vaat ediyor size. Geçen hafta da beyan ettiğim üzere cennetteki köşkerin tuğlalarından bir tanesi inciden bir tanesi yakuttan, bir tanesi elmastan yapılmış köşkler var arkadaşlar. Bunlara talipsiniz, Allah'ın rızasına talipsiniz ve bununla beraber cehennem azabından Allah'a sınmak için, cehennem azabından korunmak için emir ve yasaklara uyduğunuzu beyan etmektesiniz. Evet. Evet ne dedi? Şeyh Sindi dedi ki her Müslümanın Kur'an ve hadisinin anlamlarını öğrenmeye, manalarını anlamaya, araştırmaya, onlardan hüküm çıkarmaya gayret göstermesi gerek, gerekmektedir. Eğer hüküm çıkarmaya güç yettiremese bu hususta alimlere müracaat etmesi gerekmektedir. Fakat burası çok önemli. Fakat belli bir mezhebi taklit etmesi gerekmemektedir. İlla bir alimle yetinmemesi gerekmektedir. Çünkü böyle bir taklit o mezhebin imamını nebi yerine koymak gibi olur diyor. O kişi için her mezhepten en ihtiyatlı olan görüşleri alması gerekir. Zaruret halinde ruhsatlarla amel etmesi de caiz olur. Ama zaruretin olmadığı yerde ruhsatları terk etmesi gerekmektedir günümüzde belirli bir mezhebe intisap etmenin gerekliliğini ortaya atan kişilerin bir mezhepten bir mezhebe geçmeyi caiz görmemeleri cehalet, bidat ve yoldan sapmadır aynı zamanda onların mensuh olmayan sahih hadisleri terk ettiklerini mezheplerinin mesnetsiz ve dayanaksız bağlandıklarını aynı zamanda görmekteyiz bu insanların imam-ı şafii şu şekilde beyan etmektedir kim bir şeyin helal veya haram olması konusunda sahih bir hadisin ibare çok açık. Kim bir şeyin helal veya haram olması konusunda sahih bir hadisin aksine belirli bir mezhebi taklit eder. Taklit onu sünnet ile amel etmekten alıkoyuyor ise taklit ettiği kimseyi Allah'ın haram kızını helal Halal kıldığında haram yaptığı gerkesiyle Allah'tan başkasına Rab edinmiş olur demiştir i̇mam Şafii Rahim Allah. bu söz bize ait değil i̇mam Şafii ayeti hadisi alamın önüne koyarsın mezhep imamı böyle söylemiştir mezhep imamının söylediği söz sanki onlar Kur'an ve sünnetten geri mi? değil onun sözünün dayanağını sen bana Kur'an ve sünnetten ispat et. Ala ayni, ala rasi derim. Başımın, gözümün üstüne derim. Kabul edip iman ederim. Ne biliyorsun İmam-ı Şafii'nin sözünü? Ben Mekke, Kufede Kûfe'deyken e vermiş olduğum fetvalardan rücu ettim. Mısır'a geldiği zaman tekrardan Um denilen eseri ele alıyor ve tekrardan kaleme alıp yazıyor birçok mevzulardan rücu ettiğini beyan eden alimlerden bir tanesidir. Aynı şekilde İmam Gazali, İhyay-i Din'in müellifi, imkanım olsaydı da şu İhyay-i Din denilen eseri, Mavera'un nehrine atıp yok edebilmiş olsaydım diyor. Ben bilin ki görüşlerinden döndüm diyen bir insan İmam Gazali. Gene aynı şekilde ilerleyen derslerin saatlerinde, bu şekilde dört mezhep imamında söylemiş olduğu sözlere inşallah tanıklık edeceksiniz kardeşlerim. İlginç bir şey söylemek gerekir. Sahabenin birinden sahih hadise muhalif bir haber ulaştığında bunların aralarında bir çözüm yolu bulamazlarsa hadisin kendilerine ulaşmadığını söylemeyi caiz görürlerdi sahabe. Bize bu konu hakkında herhangi bir hadis ulaşmadı derlerdi. Sukut ederlerdi, susarlardı. Ama bugünkü insanlara bu sözü söylemek onlara çokça ağır gelmekte. Zorluya zorluya bir şeyler söylerler. Evet. Doğru olan da sahabenin yaptığı gibidir. Bu konu hakkında benim bir bilgim yok. Bir soralım derlerdi. Bize de düşen aynen sahabenin bu uygulamasıyla amel etmektir kardeşler. Fakat Taklit ettikleri kimsenin görüşüne muhalif bir hadis dedik ya hemen beyanatta bunlar hadis yok ellerine dillerini eğip bükerler kıyasla reyle görüşle felsefeyle mantıkla zorlamayla illa kendi görüşlerini dikte edecekler. Fakat taklit ettikleri kimselerin görüşüne muhalif bir hadis kendilerine ulaşırsa onu her ne şekilde olursa olsun kelimeleri gerçek anlamlarına çıkararak tevil etmeye çalışırlar. Muhalefet ettikleri haberle kendi görüşleri arasında bir ilişki olmadığı söylendiği vakit taklit ettikleri kimseye bu hadisin ulaşmadığı söylendiğinde hemen ne yaparlar? Kıyameti koparırlar. Ve bunu çok çirkin görürler. Ve hemen sana bir yafta vururlar. Bugüne kadar bu alimler bilmedi bir tek sen mi bildin? Sen mezhepsiz misin? Sen Vahabi misin? Deyip Yaftalamaya başlarlar. Eğer bu tür mesnetlerle karşı karşıya gelecek olursanız sabredin, Allah'tan yardım isteyin. Doğru bilmiş olduğunuz sünnet ışığında hareket etmekten de katiyetle de imtina etmeyin kardeşler. Bu onlara zor geliyor kardeşlerim. Şu miskinlerin haline bir bakın. Sahabe radıyallahu anhu hadisin ulaşmamasını caiz görürkene mezhep sahipleri için bunu kabul etmezler. Halbuki aralarındaki fark sahabeyle bugünkü insanlar arasındaki fark yer ile gök gibidir. Bu gibi kimselerin hadis kitaplarını okuduklarını görürsün. Fakat onlar bu konuda bir şey bilmezler. Hadis kitabı kitaplarını okurken bile niyetleri ancak o hadis kitabını okumak teberrük edip ondan teberrükken faydalanmak amacıyla okuduklarını görürsünüz mezheplerini hilafına bir hadis gördüklerinde onu tevil ederler tevil edemediklerinde ise hadis bizden daha iyi bilen taklit ettik derler bir de kimi taklit ettik? İmam ı taklit etti. kimi taklit ettik? İmam maliki taklit etti. kimi taklit ettik? İmam ı ebu hanife bizim günahımızı onun boyuna derler ve bu şekilde işin içerisinden sıyrılmaya çalışırlar bu da çirkin, mesnetsiz yanlış bir yoldur kardeşler Allah Allah'ın bu konudaki delinin kendi hakland olduğunu bilmiyorlar mı mezheplerine uygun bir hadis gördüklerine sevinirler muhalif bir hadis gördüklerinde ise onu görmezlikten ve duymazlıktan da geliyorlar aynı zamanda Hayır Rabbine andolsun ki arkadaşlar Hayır Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü işlerine bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe iman etmiş olamazlar Allah subhane ve teala kerim kitabında böyle buyuruyor siz herhangi bir meselede anlaşmazlığa düştünüz mesele adı önemli değil bu meselenin içerisinden sıyrılmanın yolunu Allah bize beyan etmişti öğretmişti geçen haftaki derslerimizde bunu zikretmiştik etiullah ve eti rasul demiştik hatırlıyorsanız Allah'a ve Resulüne götürün diye. Sadece bununla kalmıyor. O mesele hakkında sen bunu Allah'a ve Resulüne götürdükten sonra Allah ve Resulü o konu hakkında hüküm bildirdikten sonra benim içime sinmedi diyemezsin. Semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik diyeceksiniz. İşittik ve itaat ettik dediğiniz zaman atlarınızın suyunun üstünde Allah Azze ve Celle'nin yarattığı behrin üstünde yürüdüğünü göreceksiniz. Allah'ın yardımına şahit olacaksınız. Çünkü sahabe sadaka ayetleri, zekat ayetleri indiğinde hemen birer tane ip araştırdılar. Bir çuval, bir iple çarşıya, pazara indiler. Üç beş kuruş kazandılar işittik ve itaat ettik demeleri hasebiyle Allah sizden sabaka istiyor. Allah sizden borç istiyor sözünü işittiklerinde hemen çalışıp para kazandıktan sonra sabaka verdiler. Olacağı zaman yaparız demediler. Cehdettiler, gayret ettiler, Allah da onları üstün kıldı. Evet. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldu ayet-i kerimesinin Neyi oldular? Sebebinin nüzülüne sebep oldular kardeşler. Kimdi bunlar? Sahabe. İşte bizim için örneklik teşkil eden unsurlar onlardır kardeşlerim. Bakın değerli kardeşlerim sahabe radıyallahu anhu mescidi Nebebinin içerisinde alabildiğince bir kalabalık kendi aralarında bayağı bir kalabalık bir sesle konuşmaya başladılar. Sesleri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sesini bastırıverdi. Nebi aleyhissalatu vesselamın sesinin üstüne bastırılınca peygamber aleyhissalatu vesselam ayağa kalktı. Hiddetlenmiş bir şekilde uskud dedi üskut ve iclis. Susun ve oturun. O esnada sahabelerden biri ismi aklıma gelmiyor. Hatırlayan kardeşler Yavuncu olabilir. İbni Mesut. Abdullah İbni Mesud. Mescidin kapısına vardığında maşallah bütün kardeşler Mevzu'ya vakıf. Mescidin kapısına vardığında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne kulak kabardı. Susun ve oturun. O da peygambere itaatte hemen ne yaptı? daha görmedi. Mescidin kapısının önünde hemen olduğu yere çöküp oturuverdi. Sonra bir müddet sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı mescitten çıktı. Ve ben de diyor Peygamber ve Vesselam'ın mescitten çıktım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam mescidin dışına çıktığında Abdullah i̇br Mesud'u kapının önünde gördü. <gülüyor> ne yapıyorsun burada? <gülüyor> ya Resulullah sen demedin mi? Susun ve oturun. Kalkım demedin. Ben de hala oturuyorum dedi. <gülüyor> Allah dedi senin İtaatini arttırsın. Allah senin itaatini arttırsın dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sesine sadece ne yaptı? Susun ve oturun dedi. Kimin duasını aldı? Peygamberin. Kabul olunan bir dua aldı. Allah dedi senin itaatini arttırsın. Bunun mefhumuna mukalib hadisler de var. Bir tanesi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beraber yemek yiyor. Sağ elinle ye. Ben yiyemiyorum diyor. Sağ elinle ye. Ben yemeyim, yiyemez olasın diyor ve eli düşürüyor diyor. Evet. Az sonra ayetlerle de bu mevzuları desteklemeye çalışacağız inşallah. İbni Abdülber ve İbni Teymiye şöyle demektedir. Resulullah'tan gelen haber sahih olduğu vakit hiçbir insanın sözü Resulullah'ın sözüne denk olamaz. Resulullah'ın sözüne denk olamaz. Resulullah'ın sünneti alınmaya ve amel edilmeye daha layıktır. Her Müslüman böyle davranması gerekmektedir. O rey ve mezhep, rey ve mezhebe ayet ve hadisten önce yer veren taklit gruplarının yaptığı gibi yapmaz. Belki de müçtehit bunu nasıl gördü de bildiği bir illetten veya başka bir delil görmesinden dolayı onu terk etmiştir. Demek suretiyle akli ihtimaller, nefsani hayaller ve şeytani mutaasıplıkla <gülüyor> kitap ve sünnete karşı gelmez. Bakın kardeşler. Dört mezhebin büyüğünden olan bu mevzuyu biraz daha izah etme babında bir örnek zikredelim. Dört mezhebin büyük alimlerinden olan İmam-ı Şafii Evle mestukum nisa ayeti kerimesi gereğince Kadınlara temas ettiğinize, dokunduğunuza ayetini lemese kelimesinden maksadın ne olduğunu anlamış? Değme. Kendisine bir hadis geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birini öptüğünü ve öptükten sonra hanımının da ona Ya Resulallah sen oruçlu değil misin dediğini o da dedi ki ya işe bilmez misin öpmek ne abdesti bozar ne de orucu. İmam-ı Şafi'ye bu hadis ulaşıyor ama hadiste bir illet görüyor. Az evvelki sözün izahiyatını yapıyoruz. İllet görmesi sebebiyle o hadisi ne yapmıyor, onunla amel etmiyor. Ama onun illetli görmüş olduğu hadise sebep teşkil eden unsur diğer sahabe diğer e, alimler tarafından Ahmet İbni Hanbel ve aynı zamanda Şafii mezhebinin alimlerinin önünde gelen, önde gelen Fetül Fethül bari eserinin müellefi olan İbn-i Hacer Allah rahmet etsin bununla ilgili beyanatta uzunca bulunmuştuk ki şafi alimidir kendisi. Yani birine mesele kapalı kalabilir. Ama ondan sonrakine o mesele ne yapmıştır? Açık olmuştur muhakkak. O yüzden de ona kapalı kalması sebebiyle, mesele açıklığa kavuştuktan sonra o mezhep imamının görüşüyle kalkıp da hala bocalayıp durmak nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üstüne bir söz söylemek gibi olur ki Allah azze ve celle sesinizi peygamber aleyhissalatu vesselamın üstüne yükseltmeyiniz eğer bir sesin ses olarak yükselmesi mem ediliyorsa görüşün peygamber aleyhissalatu vesselamın görüşünün üzerine beyan edilmesi ne kadar çirkin kötü bir şey olduğunu herhalde izah etmeye gerek yoktur kardeşlerim Evet. Hazreti Ömer şöyle der. Sünnet yani gidilen yol. Allah ve Resulünün gösterdiği yoldur. Reyin görüşün yani. reyin yani görüşün. Hatasını da bu ümmete yol olarak göstermeyin. Şahısların görüşünü, kişilerin görüşünü de bu ümmete sakın bir yol olarak göstermeyin. Allah Hazreti Ömer'den razı olsun. Sanki o bunun olacağını bugün bu insanların başına böyle bir hadisenin geleceğini Biliyormuşçasına bu sözü ne yaptı? Söyleyip bu ümmetini bundan sakındırdı kardeşlerim. Bu asıllarda şahit oldu ki Resulullah'ın sünnetine muhalif Allah'ın kitabındaki naslarla çatışan ne varsa onun yol olarak gösterdiler. Ona din olarak inandılar. İhtilaf halinde ona müracaat ettiler. Ve onun adına da mezhep dediler. Ne kadar ilginç. Nereden gidersen git, bütün yerler aynı. Kapıya çıkar. Halbuki geçen hafta derste izah etmiştik. Bu benim dost doğru yolumdur. Ki mezhep imamları da katiyetle biz bir mezhep kuruyoruz, bizim arkamızdan gelin diye böyle bir nidala da bulunmamışlardır. Mezhep imamının yolundan giden insanlar yemin ediyorum gittiği imamın mezhebini de bilmemekte. Belki sadece ismini biliyor. Söyle desen, bir Şafii mezhebinin müntesibine, ma Şafii'nin meşhur bir tane eserine söyle, e işte bize evde Şafii ilmi hali var derler. Başka bir şey demezler. <gülüyor> Veya hatta e, İmam-ı Şafii derler. Bunda da tökezleyip kalırlar. Ona desen ki İmam-ı Şafii'ye göre abdestin farzı, sünnet, hacin e, haccın menasikleri, işte Kurban Bayramı'nda e, namazın usulü, şekli, Cuma'nın husulü ve benzeri şeye sorulduğu vakit, inanın bunlara hiçbir cevap veremediklerini görürsünüz. Kulaktan dogmatik sözleri söylediklerini işitirsiniz bunları Hani mezhepçiydin sen? Bir mezhebe bağlı olduğunu söylüyorsun. İnanın mezhep imamının, imamı ı şafiinin, inanın imam-ı şafiinin peygamber olduğunu söyleyenler var. İnan Ebu Hanife'nin peygamberin arkadaşı olduğunu söyleyenler var. Bir mezhepçi bunlar. Ama mezheplerin ne şekilde eserler telif ettiklerinden de habersiz, bir çaresiz kişilerdir bunlar arkadaşlar. İmam Abdurrahman el-Evzaî Allahu an şöyle der. İnsanlar seni terk etse bile selefin rivayet ettikleri haberlere uy. Biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini rivayet ettiğimizden dolayı, onunla amel ettiğimizden dolayı insanlar eğer seni terk edecek olurlarsa sen peygamberden gelen habere uy. Sana güzel, süslü, yaldızlı sözler söyleseler de kişilerin rey ve görüşlerinden de kaçın. Bilal bin Abdullah bin Ammed'den rivayet olunmuştur ki babası Abdullah bin Amer radıyallahu an şöyle demiştir. Kadınları sakın mescitten alıkoymayın buyurdu. Ben de ama ben ailemi alıkoyuyorum. Dileğim bıraksın deyince bana dönerek dedi ki Allah sana lanet etsin. Allah sana lanet etsin. Ve Allah sana lanet etsin. Resulullah'ın onların mescitlerden men etmeyin emrettiğini duyduğun halde, iyi yakalayın, duyduğun halde nasıl böyle konuşursun? Dedi ve kızarak kalkıp onun yanından gidiverdi. Allah ve Resulü'nün sözü zikredildikten sonra, ben bunu yapmayacağım dediği vakit senin ondan uzaklaşman gerekir. Maalesef bugün Allah ve Resulü'nün sözü söylendiği vakit, Asuf ehli senden uzaklaşıveriyor. Ne kadar yaman bir çelişki. Nelere geldik? Nelere kaldı? Subhanallah. Evet arkadaşlar. Bu konuda özellikle bilinmesi gereken en önemli husus ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dahi kendisine bağlandığı şey Kur'an'dı. Ve sünnetti. Çünkü biz sünnetin de ne olduğuna iman ediyoruz. Vahiy olduğuna imaz. Yani o dahi Allah'ın kendisine indirdiği kitaba ve aynı zamanda hikmete bağlıydı. Allah'ın dini İslam her devirde insanlara iki ana kaynaktan gelmektedir. İslam her devirde kıyamete kadar iki ana kaynaktan gelmektedir. Bunların birincisi Allah'ın kitabı ki bu Kur'an'dır. İkincisi ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Kitap ve sünnet olarak iki kaynak adı altında zikredilen İslam'ın tümü vahiy cümlesindedir. Yani Kur'an Allah'tan inen vahiy olduğu gibi sünnet de aynen Allah'tan inen vahiy cümlesindedir. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle beyan etmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Enam suresi 106. ayet-i kerime. Gene Şura suresi 52. ayet-i kerimede Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmakta: Biz biz sana vahyetmezden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahiy gelmeden önce kitabın ve imanın tavsili ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Gene kardeşlerim Nacim suresi 3 ve 4. ayet-i kerimelerde Allah subhane ve teala nebisi için şöyle beyan etmekte. O heva ve hevesinden konuşmaz. Yani kendi arzusundan konuşmaz. Onun söyledikleri yalnızca kendisine ilka edilen yani indirilen, vahy edilen bir vahidir. Ve ahkaf dokuzu ise Allah azze ve celle soner kardeşim şöyle buyurmakta. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için söylüyor bunu. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayet olarak zikrediyor. Ben ancak bana vah yoluna uyarım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın demek ki, hal, hareket, fiil, bütün eylemleri neyle sabit? Vahiy ile. Yani Kur'an, Allah'tan inen vahiy olduğu gibi sünnet de aynen Allah'tan inen vahiy cümlesindedir. Bunu redden red edenlere sormak gerekir. Sünnet nasıl vahiy olarak kabul edilmesin ki? Bakınız Allah Azze ve Celle Kerim kitabında sünnetin vahiy olduğunu ispat edelim. Diğer bir adı hikmet. Bakın kardeşlerim. O kendi hevasından konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilka edilen vahiyden başka bir şey değildir. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimeyi Bu ayet-i kerimede açıkça ifade ediyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şeriatla alakalı bütün konuşmaları dayalıdır. Sabah namazı 2 rekat. Öğle namazı 4 rekat. İkindi namazı 4 rekat. Akşam 3. Yatsı 4. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu uygulamalar kafasından mı atacak? Allah'ın şeriatına olmamış bir şeyi kendi kafasıyla mı tayin edecek ibadete? Hayır. Onun uygulaması ancak bir vahiyle olması sebebiyle demek ki o kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Şüphesiz ki onu ilka edilen bir vahidir. Ayet-i Kerimesi bu sebepledir. Gene Hakk'a 44 ve 47. ayet-i kerimede eğer Muhammed kendinden bazı sözler uydurup da yani söyledik ya az evvel, namazın rıkımları, vakitleri, rekat sayıları bunlar ibadetle alakalı olan şeyler olması asebiyle eğer bunlar peygamber kendi heva ve hevesinden yapmış olsaydı bakın Hakka suresi 44 ve 47. ayet nasıl bir tehdit unsuru oluşturduğunu görürüz. Eğer Muhammed kendinden bazı sözler uydurup da Bizim söylemediğimizi iddia etseydi elbette ki onun gücünü kuvvetini alır ve şah damarını keserdik. İçinizden hiçbiri de buna engel olamazdı. Demek ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın bütün izahiyatları neyleymiş? Neyle kardeşler? Vahiy ile Allah razı olsun söylemekten ikna etmeyiniz. Evet. Resul dinle alakalı konuşmalarla vahye tabi olduğu gibi yine aynı şekilde dinle alakalı uygulamalarından uygulama da vahye tabi olan bir kimseydi. Unutmayalım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize olan bütün emirleri nehileri, geçmiş ümmetlerden ve gelecekten haber verdiği her şey vahiden ibarettir. Sen orada değildin ki diyor Allah Azze ve Celle o ümmetlerin helak olduğunu ona bildirdiğinde. Mescid-i Aksa'yı Peygamber aleyhissalatü vesselam hani diyor ya Miraç Mescid-i Aksa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında yıkılmıştı. Ama peygamberin sözünün doğruluğunu öğrenmek için Yahudiler Mescid-i Aksa'nın durumunu sordular. Allah Azze ve Celle peygamberine Mescid-i Aksa'nın yapıldığı günkü halini gösterdiği geçmişi ve peygamber onlara tamamen söyledi. Ve onlara kaçar bir yol bırakmadı. Evet Evet sen orada değildin ki ey Muhammed Adem'in yaratılışında orada değildi ki Lat Estağfurullah Lut ve benzeri kavimlerin helak olduğunda orada değildi ki birçok şeyden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile haber vermekte bakın kardeşler Enam suresi 50. ayette ey Muhammed onlara de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum ben gaybı da bilmiyorum siz ben meleğim de demiyorum aynı zamanda, ben sadece bana vahyolunana tabi oluyorum de diyor. Enam suresi 50. ayet-i kerimede. Maide suresi 44. ayet-i kerimede ise Allah azze ve celle peygamber aleyhissalatü vesselamın hükmüne uyulması gerektirdiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin takendidir. Yani peygamberin hükmünün dışında bir çıkar yolumuz yok. Onun hükmüne tabi olmamız gerekiyor. İşittik ve itaat ettik dememiz gerekmektedir. Ve yine başka bir ayet-i kerimede <gülüyor> Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana gelen hakkı bırakıp da onların heveslerine sakın uyma. Maide suresi 48. <gülüyor> ayet-i kerimede bu şekilde beyan etmektedir. Evet kardeşler bu ayet-i kerimeden ortaya koyduğu mana göz önünde artık mümkün müdür? Mümkün müdür ki Resul Allah'ın indirdiğinden gayrısıyla hükmetmiş olsun? Mümkün değil. Evet. Rabbimiz Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin vahiy olduğunu bize şu şekilde ispat etmekte ayet-i kerimede. Nisa suresi 113. ayet-i kerimede. Bakın. Allah sana kitabı ve Hikmeti indirdi. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazla keremi çok büyüktür. Nisa 113. Kitap ve hikmet. Hadi kitap Kur'an hikmet ne? Allameşeh <gülüyor> sindi diyor ki kitap Kur'an Hikmet ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafından kendisine öğretildiği beyanattır. Yani o kitabın beyanıdır. Gene Bakara suresinde Allah azze ve celle Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın üzerindeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah Azze ve Celle insanların öğüt almaları için onlara tabi olacakları iki şeyi beyan ediyor. Bunlardan bir tanesinin ismi kitap ve diğerinin ismi ise hikmettir. Evet, biz ilk önce anlaşılması elzem olan, lazım olan hikmet ibaresini ele alır, bunun üzerine biraz durmaya çalışır isek, inşallah hikmetin ne gibi bir mana ihtiva ettiğini anlamış ve kavramış oluruz kardeşler. Her şeyden önce zikredilen bu ibarenin ayetlerde anlatılan sıfatlarını ele alıp onu kavramaya çalışmalıyız. Hikmetin sıfatları kardeşler. Rabbimiz Kerim kitabında şöyle buyurmaktadır. Nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı ve hikmeti öğreterek bilmediklerinizi talim ettiren bir peygamber gönderdik diyor Allah Azze ve Celle. Ali İmran'da ve Bakara suresinde. Bu ayet-i kerimede kitapla beraber indirilen hikmetin öğretilen ve talim ettirilen bir vasıf olduğunu ne yapıyoruz? Açık bir şekilde görüyoruz. Yani Kur'an nasıl insanlara öğretilip talim ettirilmişse indirilen hikmet de aynı şekilde insanlara talim edilip öğretilmiştir. Sünnet de öğretilmiştir. başka bir ayet Kermede Allah Sübhanahu ve Teala Ahzab suresi 34'te şöyle buyuruyor. Sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve de hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah latif ve habirdir. Gene hikmetin vasıflarından birisi de okunması olduğunu anlamış olduk. Yani hikmet okunan bir şeymiş demek ki. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de göz önünde bulundurulmuş. Hikmetin tabi olması için Allah'tan, Resulünden vahy edilen şeriatın bir bölümü olduğu gayet açık bir şekilde anlaşılmış olacaktır kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, dikkat ediniz bana Kur'an ve de bir misli daha verildi. Ebu Davud 5. cilt 4604 numaralı hadis. Hadis sahih. Dikkat edin bana Kur'an ve de bunun bir misli daha verildi nedir bunun bir misli daha hikmet yani sünnet biz kitap ve sünnete bağlıyız işte Kur'an'ın beyanatı kimden geçiyor gene peygamberden geçiyor yani o sünnetle o peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın sünnetini de Allah azze ve celle kerim kitabında beyan edecek ve gene bir hadis şerifinde hakimde gelen bir hadiste size kendisine sarıldığınızda size kendisine sarıldığınıza delalete düşmeyeceğiniz iki şey bıraktım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir. Evet. Yani peygamber Allah'ın kitabını alın nasıl alınıyorsanız onunla amel edin demiyor bak. Kitabı ve sünneti bırakıyorum diye. Bu iki şeye sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız diyor. Evet. Ayet ve hadislerin açık ifadelerinden de anlaşıldığı gibi insanların tabi olmaları için indirilen bu şeriat Resulünün Allah'tan alarak insanlara öğrettiği, okuttuğu ve sarılmalarını emrettiği kitap ve sünnetten ibaret olduğunu görmüş olduk kardeşler. Bakın biraz daha sünnetin vahiy olduğunu hikmetin yani Kur'an'ın beyanatının sünnet olduğunu Kıyamet Suresi 16. 17. 18. ve 19. ayet-i kerimelerden İspat edelim. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Buyurur. Ey Muhammed Cibril vahiy sana getirdiğinde dilini acele edip hareket ettirme. Onun senin gönlünde toplayıp cem etmek bize aittir. Sen sadece onun okuyuşunu takip et. Yani Cibril sana bu vahiy getirdiği zaman acele edip dilini depreştirme. Biz o kitabı senin gönlünde toparlayacağız. Sen Cebrail sana nasıl okuyor onu dinle. Onun kıraatini takip et. Bu yeter. Ayetin devamında. Bakın ne diyor kardeşler. Sonra muhakkak ki onu beyan etmek de bize aittir. Allah Azze ve Celle kitabı diyor gönlünde toparlayacağız. Sonra o kitabın beyanı da kime aitmiş? Allah'a aittir. Demek ki kitabın beyanı var mıymış? Varmış. Evet. Yine başka ayet-i ise Allah subhanehu ve teala şöyle buyurmaktadır. Sana da zikri indirdik ki kendilerine indirileni onlara Açıklı. açıklayasın diye. Bak peygambere zikrin haricinde bir şey daha indiriliyor. Ne indiriliyor? Sünnet, sünnet. Zikir deniliyor bunun isimine ama nedir? Sünnet. Hikmet. Hikmet. Adam bugün kalkıyor. Ben diyor Kur'an'dan böyle anlıyorum diyor. Hadi diyor Kur'an yeter diyor. Sünnet diye bir şey yoktu. Sünnet korunmamıştır diyor. Sünnet korunmuş olsaydı diyor bir sürü diyor, birbirine çelişen sözler olmazdı diyor. Halbuki biz sünnetin zikir olduğunu bu ayetle ispat ediyoruz. Sana da zikri indirdik ki kendilerine indirleni onlara açıklayasın diye. Muhatta burada kim? Sahabe Onlara indirilen ne? Kur'an. Ya bu mantık mıdır arkadaş? Zebatın biri çıkıyor. Ben Kur'an'dan bunu anlıyorum. Benim anlayışım budur. Benim anlayışımla anla diyeyim, kendi anlayışını sana dikte etmekte. Ey gerizekalı ahmak! Senin anlayışından daha güzel anlayış sahibi olan insanlar bu dünyaya geldiler gittiler. Ve bu anlayışı en çok hak peygamber olduğu halde az evvelki ayetlerde peygamberin kendi anlayışıyla değil ancak Allah'ın bildirmesiyle anlattığını biz beyan ettik. Eğer anlayışsa peygamberin de anlayışı vardı. O da izah, izah edebilirdi. Ama biz ne dedik? Peygamber bile dilini eğip bükmedi. Allah ona ne beyan ettiyse beyan ettiği doğrultusu açıkladı. Onların hevalarına uyma dedi. Evet. Evet. Biz sünnete, vahiye iki isimle nitelendiriyoruz. Bir, vahiy, iki, gayrimetluf. Yani gayrimetluf dendiği vakit vahiy, gayrimetluf, namazda okunuşu olmayan ama namaz gibi ibadetlerin tafsilini beyan eder. Ama namazda da okunan kısmı var mı yok mu? Var. Hangisi? Kur'an. Hayır. Zikirler var, Zikirler var namaz içerisinde. Teşebbüt duası yok mu? Bunlar bunlardır. Evet, bu husustaki sünnetten delillere gelince bunlardan bazıları da şunlardır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinin vahiy olduğu üzere. Sizler kabirlerinizde mesih Deccal'in imtihana benzer bir imtihana gireceksiniz. Kabirde bir imtihana girmesini bildirmek ancak neyle olur? Vahi. Vahiyle. Bu hadis Buhari'de birinci ciltte geçmekte. Gene Ayşe radiyallahu şöyle söylüyor ki bu hadis e, ben duyduğum zaman hakikaten de Hazreti Ayşe'ye gerçekten de e, Allah rahmet etsin böyle üzülüyorum. Nasıl üzülüyorum? Bence siz de aynı şekilde üzüleceksiniz. Çünkü Hazreti Ayşe şöyle söylüyor. Ben Resulullah'ın kadınlarının hiçbirine karşı Hatice'ye karşı kıskandığım derecede hiç kimseye kıskanmadım. Resulullah'ın hanımları içerisinde Hz. Hatice'yi kıskandığım kadar hiç kimseyi kıskanmadım. Çünkü Resulullah onu çok anar ve ona övgüleri çok olurdu. Halbuki Resulullah'a Hatice için cennetle inciden borulanla yapılmış bir ev ile müjdelenmesi vahiy olunmuştu. Burada gene Hz. Hatice ile ilgili ne bildiriliyor? Vahiy. Bir vahiyle. ile onun cennet ehli oldu ve cennetteki onun köşkünden haber verildi. Eyad i̇bn Himar el-Mücaşi radıyallahu şöyle söylüyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurdu. Allah bana vahyetti ki birbirinize karşı mütevazi ve alçak gönüllü olun. Hiç kimse bir başkasına karşı övünmesin. Müslüm 8. ciltte geçen. Hadis-i şerif bu şekilde. Gene Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu şöyle Allahu Teala namazlarını hazarda 4, seferde iki harpte yani savaş halinde ise bir rekat kılınmasını peygamberimizin diliyle bize farz kılmıştır. Kur'an'da namazla ilgili beyanatlara baktığınız zaman bu bu, bu dilindeki tafsilleri göremezsiniz. Ata İbn Rabah Şöyle dedi, bana Safvan İbni Ebu Ya'la İbni Ümeyye şöyle haber verdi. Ya'la keşke ben Resulullah'ın üzerine vahiy indirildiği sırada bir onu görseydim, bir onu görseydim dediğini duydum. Nihayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cirane denilen bir yerde bulunduğu zaman üzerinde bir kumaş, Kendisini gölgelendirilmiş ve yanında da sahabelerinden bir takım insanlar bulunduğu sırada güzel koku sürmüş bir kimse onun yanına gelip bu hadise hac zamanında gerçekleşiliyor Bu hadise hac zamanında gerçekleşiyor ve peygamberin yanına güzel koku sürünmüş bir adam çıka geldi ve dedi ki ya Resulallah güzel koku süründükten sonra bir cübbe içinde umre için ihrama giren kimse hakkında ne dersiniz? diye sordu. Peygamber bir müddet baktı. Akabinde kendisine vahiy geldi. Hadiste ibare bak akabinde kendisine vahiy geldi. Bunun üzerine Ömer alaya gel diye işaret etti. Yağla geldi ve başını peygamberi örtmekte olan örtünün içine soktu. Peygamberin yüzü kızarmış, uyuyan kimsenin gidip gelen nefes gibi horulduyor Vaziyette gördü. Peygamberin hali bir müddet böyle devam etti. Sonra peygamberden bu hal sıyrıldı. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce umreden bana sual soran kimse nerede diye sordu. Hemen o suali soran kimse arandı. Bulunup peygamber aleyhissalatu vesselamın huzuruna getirildi. Ve peygamber aleyhissalatu vesselam ona dedi ki sendeki kokuya gelince onu üç kere yıka. Üzerindeki cübbeye gelince onu da çıkar. Sonra da haccın da yapmakta olduğun fiilleri umrede de yapıver. Bunlar ona kim bildirdi? Az ki vahiy halinde Allah bildirdi. Çünkü ibadetleri beyanatı ancak Allah bildirirse beyanat söz konusu yoksa hiçbir kimse akli iştihacı bir görüşte bir ibadeti tahsis etme selahiyetine sahip değildir kardeşlerim. Ömer radıyallahu anh şuydu. Resulullah zamanında sahabelerden bir takım insanlar rüya görürlerdi. Ve bu rüyalarını Peygamber aleyhissalatu vesselama gider anlatırlardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam da o rüyalar hakkında Allah'ın dilediği tabirleri öğrettiği şekilde onlara söylerdi. Gene bu hadis Buhari'de geçmektedir. Evet kardeşler dersimizde burada nokta koyalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü aleyhissalafir ve etubi ileyk